Asayiş Berkemal, Nuriye Akman Abdullah Gül aday olup olmayacağını açıklığa kavuşturmuyor. Onun yerine bilgeye dayandığını belirten yorumcuları dinliyoruz. Olmayacak. Kendisi resmen bunu doğrulamadığına göre ya kararı kesinleşmedi veya kamera önü için uygun zaman kullanıyor. Eski Cumhurbaşkanı siyasete milletvekili sıfatıyla gerçekten devam etmeyecek ve bunu yeni Cumhurbaşkanı da biliyorsa iyi Hayırlı, güzel olur sözleriyle, gördünüz işte, biz kapıyı açtık ama o girmedi. Elden ne gelir, resmi çizilmiş oldu. Gül, keşke siyaset yapmayı kah istiyor, kah istemiyormuş gibi davranmasa. Şimdi önümüzde hesaplaşma hangi bahara kaldı sorusu var. Malum, intikam yemeğinin zeytinyağlısı makbuldür. Yok eğer gül çiftine intifada duyguları yaşatan olaylar hazmedildiyse ne hala? Ermişlik sonsuz bir huzur kaynağıdır ve fakat toplum ermişlerden rehberlik bekler. Gül, karşı çıktığı Türk tipi başkanlık hayallerinin hesap verilmeyen yolsuzlukların, kutuplaşmanın kıskacında kıvranan milletin sessiz seyircisi mi olacak? Konuşsa da öğrensek. Bu arada Erdoğan, fidanı döndürmeyi başararak, burada benim sözüm geçer gerçeğini hatırlatmış görünse de bu madalyonun ön yüzü. Hakan Fidan gibi bir istihbarat ustası son hamlesini düşünmeden ilk taşını yerinden oynatmaz. Madem ısrar ediyorsunuz, kıyamam ben size dediği anda vazgeçilemez adam portesini pekiştirmiştir. İsteyip de alamadığı neleri bu yolla kabul ettirdiğini bilemeyiz. Ancak partili müsteşar kavramıyla herkesi rol yapma zorunluluğundan kurtardığı kesindir. Doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kurumdan Merkez Bankası'nın özelliğini bekleyemezsiniz. MIT hiçbir zaman siyasi açıdan tarafsız olmamıştır. FIDA'nın bu git gel oyununu oynarken ortalıkta görünmeyen üst akıl ve derin sezgi sahiplerine danışmadığını düşünemeyiz. Bazen bir adım geri çekilmek vakti geldiğinde uzun bir sıçramayı garanti eder. Belki de senaryo yazılırken küpe basılacak sırların artırılması amaçlanmıştır. Malum, siyaset sadece milletvekilliği sıfatıyla yapılmaz. Tüm bu gelişmelerde Davutoğlu'nun yer alması da söz konusu değil. Çünkü daha en başta cari parlamenter rejimin değil, fiili başkanlığın elemanı olmayı kabullenmiştir. Kalp kırılmaz bu sistemde. Olsa olsa çatlar. Uf olmuştur, bir öpücükle geçer. Başbakanımız, Fidan büyük bir aşkla, şefkle görevine döndü derken, doğru söylüyordu. Müsteşarımız gerçekten işine şimdi daha fazla sarılacaktır. O aşk ve şevk için içerik analizini, veri eksikliğinden dolayı şimdilik yapamayız. Asayiş Berkemal, her şeyi kendi merkezinde seyrettiğine göre, Başbakanımızın yakında açıklayacağı seçim beyannamesine odaklanabiliriz. 2002 beyannamesine göre, ilkeli siyaset ve yönetim anlayışıyla toplumsal barış sağlanacak ve refah artırılacaktı. İnsanlığın ortak değeri olan temel hak ve özgürlükler, onurlu bir hayat sürebilmenin ön şartıydı. 2007'de gençlere iş, yoksullara aş, öğrencilere burs, iş adamına teşvik, memur ve işçiye enflasyona ezdirmeme sözü verilmişti. 2011'in vaatleri, ileri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum, yaşanabilir çevre ve marka şehirler, lider ülkeydi. 2015 beyannamesinde yeni anayasa, başkanlık sistemi, çözüm süreci, paralel yapıyla mücadele, ekonomik dönüşüm ve sosyal devlet anlayışı gibi bilindik hedeflere Davutoğlu'nun ekleyeceği medeniyet inşası kavramını hasretle bekliyoruz. Hatta hasretimizden prangalar eskitmiş durumdayız. Nedeni açık. Ülkemiz son derece ilkeli bir siyaset anlayışıyla yönetilmekte, asla çifte standart güdülmemektedir. Dünün karaları bugünün aklarına dönüşmediği gibi, Aklarına da kara çalındığı görülmemiştir. Eş, dost, ahbap çavuş ilişkileri tarihin tozlu sayfalarında kalmıştır. Kimse ayrımcılığa uğramamaktadır. Şiddet dillerden de, ellerden de temizlenmiştir. İstiznasız herkes temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar korkusuzca kullanabilmektedir. Yoksulluğun ve yolsuzluğun beli kırılmıştır. Haller böyle çiçek açınca sıra elbette medeniyete rötüş meyvesine gelmiştir. Medeniyet inşası bilinciyle daha şimdiden esrimiş bulunmaktayız. Daha ne isteriz?